Evet arkadaşlar. Yine mutat olduğu üzere çarşamba günü Şeyhül İslam Ebul Abbas Ahmed ibn Abdülhalim ibn Abdüsselam ibni, i̇bni Taymiyye'nin akide ile alakalı, tevhidle alakalı, inanışla alakalı Rabbimizi tanımayla alakalı, Rabbimizin isim ve sıfatlarını bize öğrettiği, Kur'an-ı Kerim'den ve yalnızca şu hadisten deliller saydığı, o mübarek, bu mübarek kitabı okumaya devam ediyoruz. Sizlerle devam ediyoruz. Bu kitabımızın adı neydi arkadaşlar? El-Akide El-Vasitiyye. Vasıtiyye akidesi. Vasıt neydi arkadaşlar? Vasıt neydi adıydı? Hatırlıyor muyuz? Vasıt, bir şehrin adı.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 Dünyada, günahlara yönelme konusunda kısıtlar. İbadetimizi ona karşı, ona, onun için yapmış olduğumuz ibadetlerimizi düzene sokar. Sürekli onun için insan Rabbini anarken, Rabbini tesbih ederken sadece diliyle değil, o Rabbini zikrederken bir estağfirullah. Ne demek estağfirullah? Ey Allah'ım senden ben ne istiyorum? Bağışlanmak istiyorum dediğin zaman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 Görme sıfatı gibi. Başka? işitme sıfatı. Hayat sıfatı. Kudret sıfatı. Başka? Emre. Zati sıfat. Zati sıfat. Allah'ın iki tane neyin olması arkadaşlar? Elinin olması. Üstten. Uyurum. İki tane gözünün olması. Başka? O fiili, o fiili sıfat. Ama yukarıda olması dersen? Zati sıfat. Yukarıda olması Allah'ın zati bir sıfatı. Fiili sıfatlara nasıl görebiliriz? Evet. Serat. Fiili sıfat? Yaratma. Yaratma. Evet. Sevmesi. Sevmesi. Başka? İnmesi. Ne yapması? İnmesi. İnmesi. İnmesi mi bilmesi mi? İnmesi. İnmesi. İnmesi. Nereye iner? Dünya. Dünyanın semasına. Dünyaya değil. Dünyanın semasına. Ne zaman iner? Gecenin üç, üçte son üçte biri. Başka? Sen Keriş görmesi, hoşlanmaması, korkut. Evet, bilmez. Yani bilir, o biraz daha zatî bir sifat, bilme.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 Allah'ın görür dediği yerde sen aynı şekilde Allah'ın ikili eli de vardır demelisin. Çünkü arasında hiçbir fark yok. İkisini de ispat eden ne? Kur'an. İkisini de ispat eden sünnet. Burada düşen ne arkadaşlar? Tahrif etmeden değiştirmeyeceksin. Ta'til etmeden inkar etmeyeceksin. Ondan sonra teşbih etmeden ve tekkih etmeden olduğu gibi ne yapacaksın? İman edip kabul edeceksin. Yoksa isim ve sıfatlar bağlı nedir?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 Nasıl olduğunu bilmediğimizden dolayı Allah'ın zatını inkar ediyor muyuz? Aynen. İnkar etmiyoruz. Allah'ın zatı var. İnsanın da bir zatı var. O halde insanın zatına benzer Allah'ın zatı şüphesiyle, teşbihiyle, benzetmesiyle Allah'ın zatını inkar ediyor muyuz? Aynen. Etmiyoruz. Bu söylediğimiz şeylerin aynısını gelin neyle söyleyelim arkadaşlar? Allah'ın iki gözünde. Allah'ın iki elinde. Aynı şeyi söyleyelim. Delim ki Allah'ın yüzü var mı? Var. Tamam mı? Nasıl olduğunu biliyor muyuz? Aynen. Bilmiyoruz.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 Senin neyini ifade ediyor bu? Olgunluğunu, senin eksik olmadığını, e, aciz olmadığını ifade ediyor. Ama bir adam sana hile yapıyor. Anlıyorsun usta var inşaatta. Sana yamuk yapıyor, usta hile yapıyor. Sen onun hilesine göz yumuyorsan bu sendeki neyi ifade eder? Acizliği ifade eder. Senden ne yapacaksın mesela? Ha, bak bu hilene karşı ben de senin maaşından ne yapıyorum? Kesiyorum. Ne yaptın? Onun hoşlanmadığı bir şeye ona lazım başına getirir müstafe'sin. Bu hile. yapmış onun ona kurmuş olduğum bu hile. Senin hakkında bir şey eksiltir mi senin? Senin eee mı, senin, noksanlıklar mı, arızıklar mı? Kılmaz. Çünkü sen yerinde kullandın. hile i̇şte defa yüce Rabbimiz de arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de "Bu huva şedidul mihal. Şedidul mihal." Ra'd Suresi 13. ayet. Mihal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 hileyi kuruyor. Ne o hile? Aleyhisselatü Vesselam evden çıkıyor. Yerden toprak alıp üzerlerine böyle suratlarına ata ata onlar peygamberine ne yapıyorlar? Evden çıkarken ne Göremiyor. Göremiyorlar. Demek <gülüyor> evet ki Allah'ın hilesi onların hilesinden daha büyük. <gülüyor> Aynı şekilde Yahudiler üstümüzü çıkarttık oldu. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar.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 Allah da hile kurdu. Yani Allah onların hilesine ne yaptı? Karşılık verdi. Allah mekir. Hile yapanların en hayırlısıdır. Yani bu ayet İsa Aleyhisselam ile ilgili. Bahsetmiş o bunun kısa ile ilgili. Onlar bir hile kurdu arkadaşlar. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye geldiler. allah Teala da onların hilesine yaptığı bir hile recabedir. allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de nedir arkadaşlar?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 Hile yapma sıfatından bir isim türetebilir miyiz? Yani Allah hile yapandır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet, yani. Çünkü arkadaşlar bir kural söyleyeceğiz ve söylemiştik de. Her isim bir sıfat içerir ama her sıfat bir her sıfattan bir isim ne olmaz? Çıkmaz. Çıkartılmaz. Bakın daha yanlayın bunu. Zorlayın biraz ibreleri. Beyninizdeki düşünce şeylerini fikirlen. Her isim bir sıfat içerir. Mesela allah Teala alim. Ne demek? Alim bilen. Bilendir. İsim bu. Allah ispat etmiş. Alim. Bilendir. Bu alim isminin içerdiği sıfat ne arkadaşlar? Ne sıfatı? Bilme, bilme. İlim sıfatı, bilme sıfatı. Allah basıyır. Ne demek basıyır? Görendir. Görendir. Bu basıyır isminin içerdiği sıfat hangisi? Bilme. Gör. Görme sıfatı. kadar sıfat. Mesela alın size hile yapma. Hile yapana hileye karşılık verme sıfatı. Bu sıfattan Allah hilekardır. ismi türetilir mi? Türetilmez. Çünkü... Allah'ın niye türetilmesi arkadaşlar? Mesela Allah-u Teala'ya makir. Makir diyemeyiz. Makir diyemeyiz Allah-u Teala'ya. Hile yapan. Çünkü Allah-u Teala'nın isimleri isimlerinin tümü sadece ve sadece mükemmelliği. Allah'ın hakkında bir eksiklik değil. Tam olgunluğu içerir. Her ismi öyledir. Ama makir ismi, hile yapan ismi mükemmel hoş bir isim mi? Değil.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 Kötü bir şey. Hayır, hile yapmak, evet tek başına kötü bir şey. Ama hile yapana karşılık vererek hile yapmak ne arkadaşlar? Kişinin neyini gösteriyor? Kemal'in gücünün kudretini, egemenliğini, üstünlüğünü gösteriyor. Saat bir insan kendi iş yerinde iş çalıştırıyorsun. Adam alttan alttan. Ben hatırlıyorum. Yanımızda bir muhasebeci arkadaş var. Bir başka bir muhasebeci arkadaştan bahsediyorum. Yanımda çalışan elemanları bana hile yapıyorlar. Dosyaları. sahiplerle konuşuyorlar gidip yavaş yavaş kendilerine çekmeye başlıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra bir duyuyor bu hemen geliyor onların hilesine bir hile yapıyor. Onlar tak açıkta kalıyor. Şimdi bunun yaptığı zulüm mü? Değil. Bilakis onun neyini gösteriyor? Zekasını üstünlüğünü üstün. İnsan için bu böyleyse Allah için hayli hayli. O yüzden Allah falan ne diyor arkadaşlar? Hile yapana karşı hile yapar. Bu ayet nasıl Bu ayet nasıl?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 Allah da onların tuzaklarını bozdu. Asla neydi? Allah da onların tuzaklarına tuzakla karşılık evet. verdi. İşte onun için yani eğer ilmi öğrenirseniz, tevhidi öğrenirseniz yapılan yanlışları da ne yaparsınız? Evet. Yakalarsınız. Bu adam ne yapıyor şimdi? Şimdi bu kuranı bir heyet kurul tercüme ediyor. 5-6 kişi. Sureye yani mesela bir kişi, 500, diğer 500-500. Bazı yerlerde tercüme eden kişinin eğer bu konudaki akidesi inanışı düzgünse... İşte Tarık suresinde gördüğünüz düzgün tercüme ediyor. Eğer bozulursa, mağlup ise diyor ki Allah tuzak kurdu diyemem. Ne diyor? Tuzaklı bozdu. Diyor. Onun için meal okurken de ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor yani. Öyle olacaksınız. Her tarafa karşı önek olacaksınız. Evet, diğer bir Allah Teala'nın sıfatı. Allah Teala'nın diğer bir sıfatı, bugün ki işleyeceğimiz sıfatlardan bir tanesi Allah'ın affetme sıfatı arkadaşlar, affetme. Affetme sıfatı مغصرت اتمن، مغصرت، نه نه مغصرت اتمن با ve izzet sıfatı, izzet, ازت، این چند صفت آوریم. آف، نه نه دوست، آف، آفتم، نه نه آفتم. یعنی، حتی از نه، کارشلیک، یا از نه، کارشلیک، یا از نه، کارشلیک، یا از نه، کارشلیک، یا Affetme, affetme, yapılan hatayı ne yapmama? Görünüm. Cezalandırmama. Hak edilen cezayı evet. vermeme. Tabi bu ne zaman kemal, üstünlük <gülüyor> olur? <gülüyor> Gücü olup da affederse. Gücü olursa affeder. Şimdi adamlar geliyor mesela. Ben kendi başımdan bir olay anlatayım. Güçsüz durumda olan bir affet. Affet bu yaşadım. <gülüyor> araba söylüyorum Medine'de. Eski Kürist'ü 82 model bir araba. Ehliyetim yok. Ruhsat benim üzerime değil. Araba böyle şey. Düz gidiyorum. Karşıma gençler çıktı. 12 yaşında çocuklar. Bayram günü. Önüme çıktılar da vurduk, vuruştuk yani. Çocuk şekilde değil ama sonuçta bizim kaportaya bulduk. Onların kaportaya <gülüyor> bulduk, arabaya. Arabaya bulduk, onlar arabaya Ama onlar suçluydu direkt böyle. hiç. Şey yapmadan girdiler. Şimdi, baktım tabii ben Ya yapacak hiçbir şey yok. <gülüyor> güç yok yani. Ne yaptım? Dedim hadi affediyoruz gidin. Tamam onlar da şaşırır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aslında bu Ezikliğin affı. Değil mi? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> sen evet. suçlusuna yok yani. <gülüyor> yani hatalı değilsin ama Şimdi Allah-u Teala'nın affetmesi böyle arkadaşlar. allah Teala aziz, izzet, güç sahibi. Cezalandırabilir, alabilir. Ama ne diyor mesela başka hadislerde? Allah diyor, nühlet verir ama ihmal etmez. şöyle veriyor. Azdırmak için bazen insana şey diyor. Mesela başka bir hadislerde diyor. Allah diyor, siddir. demek siddir? Sütre, örtendir. diyor Kulu örter yani. Sen günah yaşıyorsun ya. Kendi başına kalmışsın, günah yaşıyorsun. Örtüyor, örtüyor. Bakıyor ki sen artık ne yapmıyorsun? Yani azmışsın, hala bırakmıyorsun böyle. Seni ne yapıyor arkadaşlar hadis diyor?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 Atacayım. Şimdi bununla ilgili Allah Teala diyor ki, in tu budu hayran şayet diyor, yapmış olduğunuz hayırı izhar etseniz, gösterseniz, ev tu ya da gizlerseniz onu saklasanız insanlara göstermeden de hayır yapsanız. Bazen insan olma bu özellik var. Yani insan kendinde de bunu bazen görebiliyor, yaptığın iyiliği illa birilerinin haberi olmasını ne yapıyorsun istiyorsun. Halbuki güzel olan ne biliyor musunuz arkadaşlar?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 Yardımı kesiyor mistahtan. Çekiyor yardımı. Mistah İbni Usase. Mistah İbni Usase. Mistah'tan yardımı çekiyor. Tat ayetini yemeği. allah Teala diyor ki sizden diyor fazilet ve zengin para sahibi olanlar var ya Ebu Vekir Kas diyor allah Teala yani. Akrabalarına ve miskinlere diyor vermemek için yeminde bulunmasınlar. affetsinler, vazgeçsinler ceza vermekten. Onlar Allah'ın kendilerini affetmeden istemezler mi diyor. Yani Ebu Bekir diyor ki, bela, evet ben Allah'ın beni affetmesini isterim. Başlıyor yeniden müstahane yapmaya yardım etmeye. Bu Nur Suresi, arkadaşlar Nur Suresi, e, ki, bu Nur Suresi'ndeki e, Nur Suresi'ni allah Teala bir bölümünde ifk hadisesinde, yani Ayşe Radıyallahu iftira atılma hadisesinde ayırmış. O yüzden bazı işte Arap ülkelerinde, liselerde kızlara ezberletirler bu Nur suresini. Ezberletirler. Ee, i̇şte bu surede Allah-u Teala affetsinler. Ceza vermekten vazgeçsinler. Zira onlar, yani Ebu Bekir ve Ebu Bekir konumunda olanlar, Allah'ın kendilerini affetmek affetmesini istemezler. Mi? Allah söylüyor, bak ey Ebu, Bekir, ey Ebu gibi olanlar, siz de bana karşı, yani ben Allah'ım, ben Allah'a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 E, cezalandırabilir gücü olan. Ama fazilet, erdem nedir arkadaşlar? Affetmek. Ne diyor? haklıyken diyor tartışmayı bırakana ben neyi vaat ederim diyor aleyhissalatü vesselam? Cenneti vaat ederim. Tartışıyorsun ben tamam kardeşim ben. <gülüyor> Adam seninle dünya için kavga edecek bırak. Bu acizlik değil. Aslında şeytanın sana vermiş olduğu kışkışlamadan dolayı sen ne yapıyorsun kışkırtmadan dolayı? Tabi ne, ondan Dövüş horozu gibi saldırmaya gerek yok kardeşim. Üstünlük olan bu, erdem olan bu. Diyor ki ayette Velayeteli ulun fadli minkum. Para sahibi ve zenginlik sahibi olanlar var ya yemin etmesinler diyor. diyor. En yu'tu uli kurba. Bu ayet yok kitapta. En yu'ti, yani bu ayetin başı. En yu'ti ulu uli kurba. Akrabalara vermemek için yemin etmesinler. ''Vel mesakin miskinlere fakirlere'' ''Vel muhacire nefise bille'' Allah yolunda hicret edenlere vermemek için yeminde bulunmasınlar ha diyor. Çünkü Ebu Bekir yemin ediyor. Vallahi vermeyeceğim buna. Bundan sonra yardım etmeyeceğim diyor. Diyor ki allah Teala. Şimdi var kitapta bu ayet. ''Vel yağfu'' Affetsinler. ''Vel yasfahu'' Ne yapsınlar? Vazgeçsinler ceza vermekten. ''Ela tuhibbun'' Sizler istemez misiniz? En yagfirullah lekum. Allah'ın ne yapmasını, gufran etmesini, affetmesini, affetme değil. Affetme, af. Gufran etme ne demek? gufran etme, örtmesi, örtmesi. Ayıbı örtmesi. Ayıbı örtmesini istemez misiniz? Ayıbını örtmesini istemez misiniz? Vallahu zira Allah gafurur rahim. Çok örtücü ve çok bağışlayıcıdır. O zaman Allah'ın bir affetme sıfatı var.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 Bir de Allah Teala'nın Tevvap ismi var. Tevbe. tevbelerine ne yapan? Kabul eden. Hatta ne diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam hadiste Allah Teala sizden birisinin diyor günah işleyip tevbe etmesinden öyle sevinir. Bakın Allah Teala'nın bir da ne arkadaşlar mutlu olma, sevinme sıfatı. Öyle sevinir ki diyor bu şuna benzer. Sizden biri diyor çölde giderken devesiyle devesiyle. Bugün işte araçla düşün, Boş arazide gidiyorsun. Diyor bir ağacın altına durup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 uzatmayın. Bir Allah Teala peygamberinin dediği gibi sizlerden birisinin bineğinin boynundan size daha yakındır diyor yani. Gel sıra bağırıyorlar tabi Bırakın yani araziler koymayı. Bağırıyorlar. Ey Allah affet diyor ya. Durun. Kendinize zulmetmeyin. Yani bu Siz sağır işitmeyen birisi şekilde seslenmiyorsunuz diyor. Yani allah Teala senin aklından geçirdiğini de aynı biliyor. Buradan kalkıp adıyamana ne yapıyorsun sen ya? Oradaki şeyin attığı halata niye Değil mi? Halbuki o tövbenin bir tövbeye neyi var? İhtiyacı var. O tövbenin bir tövbeye ihtiyacı var. Sen Allah'la bu manada aracı koyma. Diğer bir Allah'ın sıfatı arkadaşlar, izzet sıfatı. İzzet. Arkadaşlar izzet üç manaya geliyor. İzzet. Allah'ın izzet, aziz. Şimdi bu kelime var. İzzetli demek ne demek kardeş? İzzetli. Bir şerefli. Allah yani buna ne deniyor? Kadir. Kadir kıymet, Değerli. Şerefli. Yani ne demek? Tabii Allah için şerefli demiyoruz. Değerli. Sağını yüze. Tamam. İzzetli bu manada. Bir. İlk manası bu. İzzet, aziz dediğin zaman Allah hakkında. Aklına ne gelecek arkadaşlar? Bu geldi. İki. İki. Azizler dediğimiz aziz izletli güçlü yani sultanı e, otoritesi büyük olan bu mu güçlü bir şerefli şan, şanlı Allah iki güçlü kudretli üç eksiklerden uzak. her şeyi kamil. E, bütün sıfatları ne? Mükemmel, eksiksiz olan. Demek. Bu üç bu zaman bu manalar ne oluyor? Geliyor arkadaşlar. Bu manalar geliyor. Diyor ki ayette, Şimdi bu ayetin şu andaki ayetin kıssası da yaşanan olayda şu. Müslümanlar çıkınca Medine'den. Münafıklar biliyorsunuz münafıklar kimler? Müslüman gibi gözüken ama hakikatte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 Münafıkların başı diyor ki Medine'ye döndüğümüzde diyor izzetli olanlar kendilerini kastediyor Münafıkları. İzzetli olanlar Yani bizler gibi biz münafıklar Zillet alçak olanları ne yapacağız diyorlar Süreceğiz, Süreceğiz yani çıkaracağız Medine'den. Böyle dalga geçiyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ve ashabıyla Tabi Hemen ayet iniyor diyor ki ayette bu ayet وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Yani güç. Bu manada güç. Allah'a aittir. Resulüne aittir. Ve kime aittir? Müminlere aittir. Hemen cevabını veriyor Allah'a manaya. Tabi müminler için, müminlerin ve Resulü için izzet, deminki söylemiş olduğumuz Allah için izzet tek gibi üç manaya gelmiyor. Sadece tek manaya geliyor. O da ney? شوف، أودي قوة معناه، قوة الولما، صالح الولما معناه. ولله ve ولرسوله ولالمؤمنين. عزة كم من صيني راسك؟ كمها اقتصر؟ الله ve ومؤمنين. هذا المنافقين باش، münafıkların başı هو الادام. هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا Babasını sokmuyor Medine'ye al diyor sen, sen alacaksın. bak ben seni Medine'ye ne yapmıyorum? Sokmuyorum diyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu adamı öldüreceksen eğer ben, Emret yani ben öldüreyim veya başka birisi öldürsün. Zira diyor sen öldürürsen veya yakınlarından birisi öldürürse Babamdır bilmiyorum öyle kalbinde bir şey olursa sana karşı bir şey hissederim içimde. Onun için diyor yani sen ne yapma onu. Öldürme. Yani bakın arkadaşlar, din adına, İslam adına babası dahi olsa ne yapmıyor. Tavır takınıyor. Bu önemli arkadaşlar. Allah'ın dini adına tavır takınmak gerek. Ya yani bu şu demek değil. Bu buradan kalkıp gidip işte annene babana sana her muhalif olana saldır, söv değil. Yaklaşma. baktın nasihat ediyorsun, dinlemiyor. Artık ondan ilişkiyi kes, uzak dur. Allah'ın izzetini anlatan diğer bir ayet arkadaşlar. Şeytan biliyorsunuz şeytan Rabbini Allah'ını kabul eden bir mahluk. Yani Allah'ı kabul ediyor. Hatta allah Teala'nın birçok isim ve sıfatlarını bugün ehli sünnet ve cemaat olduğunu söyleyen maturid ve eşerlerden ve diğerlerinden daha çok ispat ediyor. Mesela Allah'ın iki elinin olduğunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Diyor ki şeytan burada febi izzetike yemin ediyor şeytan febi izzetike Senin izzesine, adına yemin olsun. Bakın şeytana bakın, yemin, yani yemin etmede bile olayın inceliğini biliyor. Biz normalde yemin etmeyi neyle biliyoruz? Vallahi billahi, Vallahi. bu ayetten de delil getiriyor. Diyor ki, Allah'ın sıfatlarıyla yemin etmek caizdir. Allah'ın sıfatlarıyla da yemin etmek caizdir. Ve ilmillahi, Allah'ın ilmine yemin olsun ki mesela. Ve kudretillahi, Allah'ın kudretine yemin olsun ki. Şeytan'daki fıkha bakın oğlum Allah Allah'ın izzetine yemin olsun ki diyor. Le onları ugviyennahum saptıracağım diyor. İnsanları saptıracağım. Le in. İnsanların tümünü saptıracağım. Yoldan çıkaracağım. Şeytana bakın. Ama Allah Teala buradan bir istihza çıkartıyor. Diyor ki inni benim ihlaslı kullarım var ya diyor. Ey şeytan, aleyhim sultan. Senin onlar üzerinde bir gücün kuvvetin yok. Ya o zaman ne oldu arkadaşlar?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 Bakmışsın önce seni cemaate gözüktürmez namaza. Beş vakit namaz cemaatle kılmaya baksin. Buna engel olur. Sonra bakmışsın namaz bitmiş. Sonra bakmışsın Onun için şeytanın adımlarına uymayın diyor. Şeytanın adımlarına atmayın yapmayın? Uymayın. Bu ayetle birlikte ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Allah-u bugün bugünkü öğrenmeniz gereken sıfatları öğrenmiş oluyoruz. Bu son üç sıfat Allah'ın Affetme sıfatı. Magfret etme sıfatı ve izzet sıfatı. Bu sıfatlardan hangisi arkadaşlar zatî, hangisi fiili sıfat? Evet Korkut. Affetme. Ve affetme ne sıfatı Onu söyle affetme. Fiili. Fiili. Dilediği zaman ne yapıyor? Affetme. Affetiyor. Evet Kadir. Magfret. Magfret ne sıfatı? Örtme. Yani? Örtme. Fiili. fiili sıfat. Dilediği zaman örtüyor. Dilediğini örtmüyor. İzzet sıfatı arkadaşlar Zati, Zati. Zati sıfat Onun Zatının Zaten bir sıfatıdır. sıfatıdır Diyoruz bugünkü Akide ile alakalı dersimizi noktalıyoruz. kısa bir hatırlatma yapacağız arkadaşlar O da biliyorsunuz Şu anda Mübarek bir aya girdik O da hangi ay arkadaşlar Ocak ayı değil tabi yani. Muharrem ayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muharrem ayı arkadaşlar Muharrem ayı Çok mübarektir ay. Biliyorsunuz Allah Teala 12 ay içinde dört tanın ayına yapmış haram. haram etmiş. Neyi haram etmiş? Yani kan dökmeyi ve onun dışındaki işlemen diğer günahların karşılığı olan cezasını da yapmış, uygulamış, kat kat attırmış. Yani bu dört ayın zaman bakımından, zaman dilim bakımından diğer o aylara olan üstünü daha farklı. Nedir arkadaşlar bu dört ay? Üçü beş beşe diyor peygamberimiz. Üçü beş beşe birisi ayrı. ayrı. Zilkade Hicce, Zilhicce Muharrem sonra geliyor. Muharrem ve, ve Recep. Recep. Zilkade Zilhicce Muharrem şu anda geldi. yani Zilkade Zilhicce bunlar Hacayı. Hacayı. Zilkade Zilhicce Muharrem Şu anda nereye girdik? Evet. Muharrem ayındayız. Bugün Muharrem'in kaçı? İkisi. Üçü ya da ikisi. Evet. Yeni girdik yani. Bir de hangi ay var? Recep ayı var. Şimdi tabi bu aylar faziletli ve mübarek diye kendi kafamızdan ibadet şeyleri yapmayacağız. Uydurmayacağız. Çünkü biz bize izin verilen şekliyle ibadet yapmaktan mükellef ibadet yapmaktan sorumluyuz. Bizler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 Ramazandan sonraki en hayırlı oruç Muharrem. Muharrem ayındaki oruçtur. Bakın. Ramazandan sonraki en hayırlı oruç Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namazdan sonraki en hayırlı namaz da hangi namazdır diyor arkadaşlar? Gece namazı. Gece namazı. Kişi ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Her akşam kişinin virdiği olmak, Ne demek virdiği? Yani zikri. Bunların zikrin başına ne geliyor? Geceliğin özellikle namaz.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 Sebepten böyle rivayetler var. diyor biz önce ne yaptık? Nefsimizle mücadele ettik. Nefsimizi zorladık biraz, bir süre. Gece amazı kılmaya, oruç tutmaya. Sonra belli bir süre sonra bu ne oldu diyor? Bu bizim için diyor hoş oldu. Nefsimizin hoşuna gitmeye başladı. Güzel yaşam biçim. yaşam biçimi oldu. Tat almaya başladı. Şimdi saati orasını ya zorlasın filan, üç gün, beş gün, 15 gün sonra bakmışın, artık gece kalkıp namaz kılmanın lezzetine nefis alıştığı andan itibaren. Onlar tad alır, Oruç tutma. Oruç tutmanın tadını alırız. oruçtan tutmanın tadını alırız. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ramazan'dan sonraki en hayırlı oruç nedir? Muharrem orucu. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, biz biliyoruz ki, Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay hangisi? Şaban. Nasıl anlayacağız bu hadisleri? Diyoruz ki, ailemler diyorlar ki, Şaban ayı fiili olarak Peygamberimizin oruç tuttuğu ay,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 mukayyet, belirli oruç olarak ne yapıyorsun? Peygamberimiz ne yapıyor? Şaban'ı çokça tuttuğu için sen de Şaban'ı ne yaparsın? Çok çok tutarsın. Hatta tamına yakın tutabiliyorsan bile Şaban'ı. 25 gün, 26 gün ne yaparsın? Tutarsın. Ama Muharrem'in belli bir sınırlaması yok. İstediğin kadar tutarsın. İstediğin gibi günleri seçersin. Diyor ki İbn-i Abbas radiyallahu anh anhum'a Mâ râitun nebi sallallahu aleyhi ve sellem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 Aşure gününün orucunu özellikle ne varmış? Takip edermiş, tutarmış. Hatta bir rivayet var diyor ki bugünü tam denk getirebilmek için Muharrem'in 10'unu denk getirebilmek için nasıl, tutar, nasıl tutmayı istermiş, dokuz 9-10-11 on. On bir. On bir. Onun için en garantisi arkadaşlar? Aşure orucu. Çünkü Aşure orucunun şöyle bir fazileti var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ahtasibu alallahi en nukassirassene elleti Mağiye, mada, sevaptı gelecek. Allati qablahu. Allah tanımıyorum ki bu oruçla Aşure gün orucla geçmiş senenin günahını ne yapsın? Haffedir. Yani Aşure orucuyla. Tabii Peygamber Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geliyor. Yahudiler oruç tutuyor. Soruyor ne dedi? Niye bu ne bugün? Diyor ki bu günle diyor Allah Musa'yı falan ondan ne yaptı? Kurtardı. Ha, o zaman diyor biz Musa'ya sizden daha layığız. ulan biz de diyor ne yapacağız? Oruç tutacağız diye başlıyor. Oruç tutma, Evet çocuk herkese oruç ne yapıyor? Hı. Tutturuyor. Sahabeler diyor ki bizler diyor çocuklarımıza da ay bugün ne vardı? Oruç tutturduk. Ağızlarına diyor pamuk falan verdik, böyle şey verdik, oyuncak verdik. O için Emdik verdik o manada. İftara kadar yapsınlar. Sıcakta dayansınlar. Hatta Aleyhissalatu vesselam alimler diyor ki Ashura orucu Ramazan orucu farz kılınmadan önce farzdı. Ashura orucu o 10. gün. Farzdı.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 Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas diyor ki, şahit diyor, sene yaşarsan Peygamber diyor, şahit sene yaşarsan yani Peygamber bakın geleceği bilmiyor yani Gelecek ne öleceğini bilmiyor. Ama bugün bizim Türkiye'deki evliyalar evliya diye bilinen adamların çoğu ne yapıyor? Kayı bile <gülüyor> biliyor yani böyle bir. Ama insanların en şerefli olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahit sene yaşarsan, şahit yaşarsan dokuzla onu derler tutacağım diyor. niye? Çünkü Yahudiler ne yapmak istiyor? Muhalefet, Hı -hı. Muhalefet etmek istiyor. İnsan bakın peygamber aleyhissalatu vesselam ibadetinde dahi onlara benzememek istiyor. Şimdi bugün bakın her şeyimiz de onlara benzeme, ne yapmışız, benzemiş olmuşuz. Benzer olmuşuz. Oturuşumuz, kalkışımız, giyinişimiz, yüz şeklimiz, ev, el yaşantımız. Değil mi? Her şeyimiz hemen hemen ne varsa onlarda Müslümanların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 Ona soruyorlar saat sağ kolumuza mı takalım, sol kolumuza mı takalım? Diyor ki, müşriklere ve ehli kitaba muhalefet etmemiz ne olmuş bize? olunmuş. Tabii bu diyor, saat, onların saati sol kollarına takmaları onların meşhur olduğu bir şey değil. Burada muhalefet etme bize ne olmaz? Düşmez. Yani çünkü muhalefet edeceğimiz konular ne onlara? Onlara has olan şeylerle muhalefet etmek. Ama diyor, bize başka bir ikinci şey olunmuş. O da ne? Onlara benzememek. Bu map'tan diyor onlara benzememe babından diyor sağa sağ kola takmak nedir? Daha iyidir. Bakın, kal bakın düşünce yok. Aa, bugün bırakın sağa sağ kola takmayı biz. <gülüyor> böyle artık yani elbise girsek bile yani. <gülüyor> ne olmuş her şeyimizle her şeyimizle onlara benzer olmuşuz. O halde arkadaşlar aşure günü mübarek bir gün aşure günü mübarek bir gün tutabiliyorsak Üç gün peş peşe tutacağız. Dokuz, on, on bir. Üç gün peş peşe tutmakla ilgili rivayet var. Ancak rivayet zayıf. Üç gün tutmak. Ancak niye rivayet zayıf olmasına rağmen üç gün diyoruz? İki sebepten. Veya tek sebepten dolayı diyoruz. O da ne arkadaşlar? Çünkü üç gün tutarsa tam onuncu günü yapmış olursun? Tutmuş olursun. Niye? Çünkü bazen takvimler yani o hilalin gözükmesi kayma ihtimali olabilir. Tamam mı? O yüzden ne yapabiliriz?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 Ondan sonra oruç tutun, pazartesi, perşembe, ayın 13, 14, 15. günleri. Kur'an okumayı bilmeyenler bu ayda Kur'an okumayı öğrensinler, öğrensinler, bol bol okusunlar. Hatimet etmeyenler hatimetsinler. E, bu şekilde salih amellerimiz çoğalsın. E, söyleyeceğimiz bunlar. Subhanakallahümme ve zihamdik. Aşkadan la ilahe illahe illahe. Estağfurullah ve tuğbul ek. Subhanakallahümme ve zihamdik. Allahümme salli ve salli ve ala abdike ve resul etkile Muhammed ve aleyhi ve sâdihi ecma'in. Kadir, hafta ya için ya gelecek olanların önlerine kaçma?